رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yüce Rabbimiz ilim halkınızı mübarek eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemize salih amel, halis niyet nasip eylesin. Biraz önce sohbetini dinlemiş olduğumuz İbrahim hocamıza da ee, teşekkür ediyoruz bu güzel sunumundan dolayı da istifade etmiş olduğumuz sunumundan dolayı kendilerini tebrik eder ve Yüce Rabbimizden ecrinin en güzel şekilde verilmesini, kendisine arz edilmesini ve mekanının cennette firdevs-il olmasını niyaz ederiz ve bu sohbeti burada dinleyen güzel niyetlerle dinleyip insanlara aydınlatma, insanları aydınlatma niyetiyle bu sohbete katılan kardeşlerimizin de mekanının cennet olmasını ve ilimleriyle amir olmalarını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Rabbimiz cümlemizin günahlarını affeylesin. Bizlere, annemize, babamıza ve bütün müminlere merhametiyle muamelede bulunsun şüphesiz ki onun rahmetine merhametine muhtacız şüphesiz ki onun af edişine muhtacız bizde bir hayır varsa hiç şüphesiz biliriz ki o Rabbimizdendir yine bizde bir ayıp varsa bir eksiklik varsa bir hata varsa o biliriz ki bizim nefsimizdendir Allah cümlemizin kelamını, sözünü, amelini, niyetini salih eylesin. Cümlemizi salihlerle haşr eylesin. Cümlemize şu dünya salonundaki şu imtihanı kazanmayı nasip eylesin. Allah cümlemizden, cümlenizden razı olsun. Evet değerli kardeşlerim, inşallah geçen hafta bir çalıştaya katıldığımızdan dolayı aranızda olamadık. O gün yoktuk. Hakkınızı helal ediniz. İnşallah iki hafta süre geçtikten sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sorularımız olacak. O sorularımıza elimizden geldiği kadar, bilgimiz yettiği kadar bildiğimiz ölçülerde cevaplar vermeye çalışacağız. Hep beraber sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız. Bu soru bölümüne geçmeden önce her zaman yapmış olduğumuz gibi küçük bir sunumumuz olacak. Ve inşallah şu kıymetli vaktinizi, şu mübarek ömürlerinizden, şu, aldığımız Almış olduğumuz şu kıymetli vakti en güzel şekilde e, kullanmayı ve bu vakitten en güzel şekilde istifade etmeyi e, diliyorum. Cenab-ı Allah'ın e, bize bunu bahşetmesini ondan niyaz ediyorum. Evet değerli kardeşlerim, geçen e, iki hafta önce A'la suresi ile ilgili bir mal aktarımı küçük de bir böyle tefsir aktarımı olmuş idi. Bugün sizlere Raşiye suresinden elimizden geldiği kadar, 15-20 dakika ne kadar olursa e, dilimizin döndüğü kadar mal ve tefsir aktarmaya ardından da soru cevap bölümüne geçmeye gayret sarf edeceğiz. Gayret edeceğiz inşallah-u Kelamların en hayırlısı Yüce Allah'ın kelamı Tabii ki her zaman bilinmesi gereken, incelenmesi gereken, algılanması, anlaşılması, tefsir edilmesi, makasının anlaşılması gereken ayetlerdir. Semavi haberlerdir. O yüzden ilmimizin başında Kur'an gelmelidir. Ardından Kur'an'ı tefsir eden Sünnet-i Seniye gelmelidir. Onun ardından Kur'an'ı ve sünneti en güzel şekilde algılayıp onu en güzel şekilde e, yorumlayan ihlasla, taatla, e, güzel bir niyet ile, engin bir ilim ile, duru bir akıl ile, duru bir zeka ve fıtri, fıtratı bozulmamış bir fıtri bir yapı ile onu bize anlatan alimlerin anlatışlarına, tefsirlerine ve onların bu ayet ve hadislerden çıkarmış oldukları hükümler, hikmetler, ahkam ve diğer faydalı bilgilere ihtiyacımız olduğunu ve Kur'an ve sünnetten sonra Kur'an'ı ve sünneti e, salih bir, sahih bir akide üzerinde algılayıp bizlere anlatan alimlerin e, ilimleri ve aktarımları, açılımları geldiğini tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Gâşiye Suresinin ilk ayetinde, bir soru ile başlıyor. Soru da ne diyor? Hel etake hadithul gâşiyah Burada hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir. Onun zatında bütün inananlara ve Müslümanlaradır. allah Teala buyuruyor ki Ey Resulüm dehşeti her şeyi her şeyi Kapayan kıyametin haberi sana geldi mi? Kıyamet hakkında ne biliyorsun? O kıyamet ki çok önemli bir gün. O kıyamet ki bebeklerin saçlarının ağardığı hamile kadınların karınlarındaki yükleri düşürdükleri bir gün. O gün ki, bütün sevdiklerimizden, annemizden, babamızdan, evlatlarımızdan kaçtığımız gün. O gün ki, herkesin kendi başının çaresine baktığı gün. O gün ki, çarelerin tükendiği, bütün çıkış kapılarının kapandığı, bir çıkmazın, engin bir problemin, bir sıkıntı, ve çaresizliğin yaşandığı o gün. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o günün haberi sana geldi mi? Sen o gün hakkında neler biliyorsun? Tabii ki cevap ne olmalı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne der bu soru karşısında? Herhalde şöyle der. Ey Rabbim! Senin vermiş olduğun haberler kadar biliyorum. Senin aktarmış olduğun, Cibril'in senin katından bana getirmiş olduğu haberler neyse, ben o kadarını biliyorum ya Rabbi. Âmenna ve sattakna ya Rabbi. Diye olmalı. allah Teala, Soru soruyor ama cevabını Allah'ın Allah'ın Resulü'nden, kendi Resulü'nden istemiyor. Soru soruyor. Buradaki soru dikkat çekmek için sorulan bir sorudur. Yani ya Muhammed sen sallallahu aleyhi ve sellem sen kıyametin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsun. Ben sana aktar, aktarıyorum. Bu soruyu da cevap almak için sormadım. Sadece sana bu soru sorulduğunda nasıl cevap vermen gerektiği konusunda sana bir öğretide bulunacağım. Ve bu sorunun cevabını bizzat kendim veriyorum. Hucuhu yavme idin haşi'ah Ya Muhammed O günün vasfını yaparak senin o günü Algılamanı sağlamak istiyorum diye allah Teala. O günün vasfı ne? O günde fekaleğinden biri olan, iki büyük ağırlıktan biri olan cin ve insden, hem cinnin hem de insin yüzlerinin korku, korkuya kapıldığı gündür ya Muhammed. Hucuhun o gün yüzler var ya Muhammed. Yevme iz o gün haşia ah, korku ifadesiyle tamamen kas katı kesilmiş korku ifadesinin yüz hatlarına yansıdığı yüzler var. Yüzler görürsün, yüzler görülür o gün. Demek ki her insan yüzü kas katı kesilmeyecek. yüce Rabbimiz bizleri ve sizleri Hatta cümle ümmeti Muhammed'i, salih amel yapanları, Allah'a şık koşmayanları, sahih akide üzerinde olanları, Allah'ı ve Resulü'nü, dini İslam'ı, mübini, salih Müslümanları sevenleri inşallah bundan istisna kıl kılsın. Yüce Rabbimiz yüzlerimizi o gün güldürsün kalplerine korku inenlerden değil, kalplerine huzur inenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Yüzleri korkudan kas katı kesilenlerden değil, yüzlerinde bir müjde almış insanın, bir cennet müjdesi almış insanın o güzel yüz ifadesi olsun. Yüce Rabbimiz sizleri ve bizleri inşallah korkmayan, kalpleri huzurla dolu, Allah'ı görmek için büyük bir heyecan ve telaş içerisinde, o günü sabırla bekleyen ve Allah'a güvenen, Allah ile bağları sımsıkı olan bir lahza dahi olsa ondan güvenini asla yitirmeyen, onunla ilişkisini bağını, onunla iletişimini bir lahza dahi olsa asla unutmayan, kesmeyen müminlerden olmayı bizlere sizlere bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. İşte bazı yüzler korkudan kat katı kesilecek ya Muhammed o gün. Amilatun, nasibetun. O öyle yüzler ki ya Muhammed, öyle yüzler ki ya Muhammed. Çok kötü işler yapmış o yüzler. O yüzden kas katılar, umutlarını yitirmişler. Allah'tan rahmet bekleyecek yüzleri kalmamış. Hayatlarını günaha adamış ya Muhammed bu insanlar. Öyle insanlar ki Allah'tan umutlarını kesmişler. Allah'tan yapmış olduklarından dolayı bir şey bekleyecek halleri, mecalleri, yüzleri kalmamış. Ve kendilerini hatırlatıp durulan o kıyamet sahnesini bizzat dünya gözüyle gördüklerinde ne kadar büyük bir hata ettiklerini anlayıp nasıl da ben... Bu hataya düştüm. Ne kadar da düşünemez, ne kadar da kötü, ne kadar da beceriksiz, ne kadar da akılsız bir insanmışım. Yazıklar olsun bana diyen insanların olacağı bir gün. عاملتن <gülüyor> nasibe. O insanlar ki ne yapmışlar? Adeta öyle amel yapmışlar ki bu amelleri Çoğunlukla Allah'ın haram kıldığı noktalarda dönüp dolaşmış. Nasab olmuşlar. Yani hakkı izale edip batılı ikame etmişler. Nasab olmuşlar. Allah'ın hakkını gasp edip şeytanı kendi hayatlarına ikame etmek istemişler. Haramları daima çiğneyip helalları mübah haline getirmişler. Allah'ın hukukunu gasp edip, şeytanın hukukunu ondan önde tutmuşlar. Ve daima onların batılı, ikame etmek için gayret sarf eden insanlar olarak görürsün. İşte o insanların yüzü korkudan kat katı kesilecek ya Muhammed. Amiletün <gülüyor> nasübe. Öyle kötü işler yapmışlar ki daima haramlarla iştigal etmişler. Nasab olmuşlar. Hakkı utanmadan batıla e, ba batılla değiştirmişler. Batılı hakka tercih etmişler. Allah'ın hükmünü enil hukmu illa lillah kaydesini duymazdan gelmişler. Kaydenin, hükmün Allah'a ait değil de nefse, hevaya, hevese, tağutlara hakim, ha hak olduğunu düşünmüşler. Hükmün, hayatları hakkındaki hükmün, hayatlarına hükmeden kanunların, desturların kurucusunu, koyucusunu Allah olarak değil, heva, heves ve şeytan olarak görmüşler. İşte o yüzden nassab olmuşlar. Gasp olmuşlar. Şeytanın bayrağını dikiciler olmuşlar. Her zaman şeytanın ordusu olmuşlar. Ellerinde kılıçlar, ellerinde şeytanın sancağı, o cephe bu cephe gezer olmuşlar. Gecelerini gündüzlerine katarak savaşmışlar. Mallarını, mülklerini, hayatlarını, evlatlarını bu yola adamışlar. Şeytanın salih kulları. Ama o gün onların yüzleri kas katı olacak. Şeytan onların yüzünü güldüremeyecek. Çünkü şeytan da yüzü kas katı olanlardan olacak ya Muhammed. Tasla naran hamiye. Neden yüzleri kas katı ya Muhammed biliyor musun? Neden yüzleri kas katı? Çünkü o kızgın ateşe atılacaklarını görüyorlar da ondan. Tasla naran hamiye. Yakıcı, kızgın, alevli ateşe atılacaklar. İşte bundan korkuyorlar. Yaptıklarına karşılık, karşılık nasab olduklarına karşılık, daima haramla iştigal etmelerine karşılık, Allah'ın hukukuna saygı göstermemelerine karşılık, Allah'ın haramlarını, efendim. Yapmaktan imtina etmemelerine karşılık olarak onlar ateşe atılacaklar. Onlara bu kötü müjde verildi. O yüzden yüzleri kas katı kesildi ya Muhammed. O yüzler o gün kas katı kesilecek ya Muhammed. İşte kıyamet öyle bir sahnedir ki o sahnede göreceksin bazı yüzler kas katı olacak. Nassab olduklarından dolayı, kendilerine cehennem müjdesi verildiğinden dolayı. Tüsgâ min aynin âniyeh. Ya Muhammed onlar o cehennemin kızgın alevinde öyle bir susuyacaklar ki su su yandık yandık dediklerinde onlara su olarak bütün iç organlarını paramparça eden lavdan kızgın kızgın sular ama su değil Cehennemin azabından etkilenip irin olarak, kan olarak efendim onların ciltlerinden, derilerinden akan, kızaran derilerinden akan yağlarla, irinlerle, kanlarla dolu, kızgın, soğuk olsa neyse kızgın, iç organları paramparça eden bir, içecek onlara sunulacak ya Muhammed. Haber ediyor. Evet. O haberi veriyor. Hel etake hadisul gasiye. Gasiye nedir ya Muhammed? İşte gasiye budur ya Muhammed. Allahu Teala soru soruyor, cevabını da bu şekilde veriyor. Kıyamet budur ya Muhammed diyor. İşte o gün onlar kızgın bir kan irinle, irinden müteşekkil bir içecekle efendim susuzluklarını gidermeye çalışacaklar. Ama içtiklerine bin pişman olacaklar. O suyun bütün iç organlarını eritmesinden dolayı. Leyselahum ta'am illa min dari'a. Ya Muhammed. Onlar var ya, o yüzleri kaskatı kesilenler, sonra perçemlerinden tutulup kızgın cehennem ateşine atılanlar, o nasab insanlar, Allah'ın sınırlarını aşan, o sınırları aşmakta bir beis görmeyen, kolay kolay, çok kolay bir şekilde haramları işleyip tövbe bile etmeyen, o insanlar var ya, ya Muhammed, o kızgın kan irinden, İçen o insanlar var ya ya Muhammed, acıklıklarında onlara öyle bir yiyecek verilecek ki, öyle bir yiyecek verilecek ki bu yiyecek dikenden, kuru dikenden başka bir şey değil. Kuru diken ki yediklerinde midesine, iç organlarına batacak, sindirim sistemlerini perişan edecek. İşte. Bu kuru dikenden başka da bir yiyecek yok onlara ya Muhammed. Leyselahum taam illa min dariy. Kuru bir dikenden başka bir yiyecek yok onlara ya Muhammed. Lisaiha. <gülüyor> evet. Leyselahum taamun illa min dariy. La yusminu ve la yughni min ju'. Ne insana gıda verir bu diken? Ne insanı besler ne de onun açlığını giderir. O ona bir azaptır ya Muhammed Vucuhu yevme izin naime Öte taraftan ya Muhammed Kas katı kesilen Korkudan Efendim kas katı kesilen Yüzlerin yanında Yüzleri Güleç Müjde almış Güleç Sevinçli insanlar da göreceksin Yüzler de göreceksin Sevinçli yüzler Lisaya ihera Onlar koşuşturmaları karşılığında kendilerine verilmiş olan nimetin haberini müjdesini alıp sevilen insanlar, lisaya ihera adıya. Sâil yani koşuşturmaca yani taat ibadet sadaka hayır, hasenat, Allah'ın razı olduğu işleri yapma konusunda, ciddiyet, gayret, uykusuzluk, teheccüd, tevbe, istiğfar, istiğfar, Allah'ın haramlarına yaklaşmama konusundaki kararlılık, azim, gayret, işte sa'i bu. Sa'i, öyle bir şey ki koşuşturmaca. Yani, değerli kardeşlerim, Allah Teala diyor ki: "Ey müminler koşuşturun, koşuşturun. Vaktiniz yok. Size verilen ömür çok kısa. Koşuşturun, yarışın birbirinizle." Limet ve haza İşte bu cennet nimetine kavuşmak için gayret sarf edenler, gayret sarf etsinler. Ne mübarek bir gayrettir bu? İşte ancak bu cennet için gayret sarf edilebilir. Allah'ın rızalığı, rızalığından sonra razı edişi, razı olmak, işte bütün bu manaların anlamını bulduğu, Allah'ın salih kulları için hazırlamış olduğu o cennete girmek, Allah'ın cemaliyle müşerref olmak, Allah'ın salih dediği sevdiği kullarla beraber olmak, dost olmak, kardeş olmak, sohbette bulunmak. İşte bunun için bunun için sayda bulun. Bunun için koşuştur, bunun için koşuşturur insan. İşte bu gayeler için koşuşturur insan. Yoksa nefsi peşinde değil, şeytan peşinde değil. Hayvani duygularını tatmin için değil, geçici zevkler için değil. Değil. İnsan şüphesiz ki acil olanı sever. Acil olanı sever. Yaptığında hemen karşılığını görmek ister. Acil olanı sevmez. Yani bu dünyada işleyip de ahirette göreceği nimetleri pek kale almaz. İnsan böyle acelecidir. Hulqal insana acule ve kenel insana acule İnsan çok acelecidir. İnsan maalesef Bel tuhbunele acile, acil olanı seviyorsunuz siz. Siz hayır hayır siz acil olanı sevmeye meyllisiniz. Vatdarun elakhirah, ahirete bırakmaya meyllisiniz. Acil olanı seviyorsunuz. Hemen meyve toplamayı seviyorsunuz. Hemen mahsulu hasat etmeyi seviyorsunuz. Ama az gecikince. Siz onun peşine düşmüyorsunuz. Maalesef. Bu insanlık için bir ayıp. Bu maalesef insanlık için bir ayıp, bir eksiklik. Ama bu eksiklik Allah'ın yaradışından ka kaynaklanmıyor. Laqad halaqnal insane fi ahsani Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor Yüce Rabbimiz. Yani bu ayıbın bizde olması Allah'ın yaratışıyla ilgili bir şey değil. Bizim seçimlerimizle ilgili bir şey. Bizim nefsimize kanmamız ile ilgili bir şey bu. Yoksa Allah hem eksik yaratıp hem de eksikliğimizi kınayacak durumda asla olmazdı. Kınıyor çünkü bizde o eksiklik olmaması lazım. Kınıyor çünkü bizim yaratılışımızda fıtratımıza konan o fıtri bilgide, fıtri, ilahi, semavi yazılımda böyle hataları işlemek yok. Altını atıp da çakıl taşlarıyla uğraşma e, mantıksızlığı yok bizim fıtratımızda. Ama biz bunu yapıyor isek işte biz yazılımımızı Fıtri yazılımımızı bir tarafa bırakıp içimize severek isteyerek tercihlerle almış olduğumuz virüslerle yaşamayı o virüslerin aklımızı fıtri yapınımızı imanımızı akidemizi hedeflerimizi gayemizi bozmasına müsaade e, ettikten sonra böyle ne üdü belirsiz, dümensiz bir gemi gibi, hedefsiz bir gemi gibi dalgalı denizlerde bir boyana, bir boyana savrulan varlıklar olmayı tercih ediyoruz. Kendi elimizle bunu yaptığımız için Yüce Rabbimiz bizi kınıyor. Bunun bir eksiklik olduğunu ama bu eksikliğin yaratılıştan kaynaklanmadığını insanın kendisine verilen irade nimetini e, kötüye kullandığından dolayı böyle bir eksikliğin meydana geldiğini söylüyor. İşte değerli kardeşlerim Fî, cenn, fî cennetine âliyeh Yüce Rabbimiz 10. ayet-i kerimede o cennetler ki işte kıyametin e, o insanlar ki o yüzü gülen insanlar ki efendim Yapmış olduklarının karşılığını bulduktan sonra Allah'ın vermiş olduğu nimetlere razı olan o insanlar ki neredeler? Yüksek yüksek cennetteler. Yüksek yüksek cennette bu insanlar Allah'tan razı olmuşlar. Yapmış oldukları ameller karşılığında görüyor musunuz? Tembellik karşılığında değil. Yapmış olduğu ameller karşılığında Allahu Teala rahmeti gereği veriyor. Ama bunu şöyle algılamak yanlış. Ameller karşılığı, ameller neyse biz onu buluruz diye matematik bir hesap içinde olmamız doğru olmaz. Ancak Allahu Teala yapmış olduğumuz ameller yüzünden bizi af eder. allah Teala yapmış olduğumuz ameller sebebiyle bize yüksek yüksek cennetleri bahşeyler. Bunu böyle bilmek lazım. Çünkü... Allah'ı razı etmek için bir koşuşturmaca neticesinde Allahu Teala bizi sever. Biz bunun için bir koşuşturmaca koşuşturmaca içinde oluyor isek Allah'ı seviyoruz demektir. Allah'a saygımız var demektir. Daima en ufak bir fitnede mağlup olan, en ufak bir fitnede şeytanın hilesine düşen, en ufak bir fitnede ne yapayım ben zayıfım, imanım zayıf ya Allah affeder bu hatayı da yapsam ne olur diyen, ondan sonra da affet ya Rabbi deyip de daima böyle hayatını bir ciddiyetsizlik komedisine sokan, dramasına sokan bir insanın maalesef saygılı bir insan olduğunu iddia etmek mümkün değil. Allah'ın hudutlarına, Saygılı bir insan olduğunu iddia etmek mümkün değil. Allah'ı hakkıyla seven bir insan olduğunu iddia etmek mümkün değil. Çünkü değerli kardeşlerim, bir beşeri bile seven kendi canına kıyabiliyor. Bir beşere aşık oluyor bir insan da, işleri olmadığı zaman kendi canına kıyabiliyor. Canından daha fazla o beşeri sevebiliyor. O sevilen Allah ise ona hangi canlar bahşedilmez? O canı hele hele veren Allah ise onun vermiş olduğu emaneti hangi sevgi seve seve ona vermeyi düşünmez. Eğer Allah için tırnağımızın dahi kanamasına tahammül edemiyor isek, Allah için birilerinden tükrük yiyemiyor isek, Allah için birilerinden küfür, azar işitemiyor isek, bunu göze alamıyor isek bunun neresinde saygı? Bunun neresinde sevgi? Bunun neresinde aşk iddiası? Sevgi iddiası? Bunun neresinde kulluk iddiası? Bu perişanlığın, zayıflığın bir görüntüsü değil mi? Buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen, buna rağmen şöyle bir nazlansan da Ya Rabbi ne kadar zayıfım yahu. Şaşıyorum kendime ya Rabbi. O kadar zayıfım ki ya ben ciddi bile değilim, ciddi olmayı bile beceremiyorum, sevmeyi beceremiyorum. Ne kadar da perişan bir halim varmış benim yaran bi. Sana çok muhtacım. Yani sen benim bu hatalarımı bağışlarsın. Sen rahmet edenlerin en büyüsün, merhamet edenlerin en büyüsün, bağışlamayı seversin. Kulunun acizliğine bakmazsın sen büyüksün ya Rabbi. Sen büyüksün senin büyüklüğüne affetmek yakışır ya Rabbi. Ben acizim o kadar büyük hatalar ediyorum ki kulluğuma yakışmıyor ya Rabbi dediği andan itibaren bir itiraf söz konusu olduk, olduğu andan itibaren o ciddi olmayan çok çok hata eden her gün tövbesini bozan bile Allah katında sevgili bir kul haline gelebiliyor. Şu rahmete bak. Şu genişliğe bakın ya, şu Allah'ın şu genişliğine bakın, şu rahmetine bakın, şu merhametine bir bakın. Böyle Rabb'i sevmeyen, böyle bir Rabb'i sevmeyen kalbinden şüphe etsin. Böyle bir Rabb'i bulamayan, böyle bir Rabb'e saygılı olmayan, böyle bir Rab karşısında hatalarını itiraf edip gözyaşı dökemeyen, yani ne diyeyim, ne diyeyim? Yazıklar mı olsun deyim. Vah! Mahvolmuştur mı deyim. Bu ne büyük perişanlık mıdır deyim. Ne dersem yeri var. Fakat değerli kardeşlerim, bizim bu konuşmalarımız bir yerde boş. Çünkü o Rab öyle bir geniş merhamete sahip ki yeter ki kalbini temizle bütün tağuti sevgileri şirkin her türünü at sök at ve yönel acziyetini beyan et kalbini Allah'ın önüne ser ve boynunu bük geldi şu aciz kulun yine yine beceremedi tövbe etmeye geldi yine sözünde duramadı bu aciz kul de gel huzura bak o zaman yüce Rabbin seni affediyor mu etmiyor mu o affetmeyi çok seven o affetmeyi azametinden sayan, merhametinin enginliğinden sayan o Rabbimizin önünde hiç onu yani bizi affetmemesi için bir engel yok. Böyle bir Rabb, nasıl anlatalım? Nasıl onun merhametinin genişliğini takdim edelim? O yüzden bu noktada şunu da söylüyorum değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim Özellikle bu odada bulunan değerli kardeşlerim. Hani insanları korkutmamız lazım. İnsanlar çok şımardı. Bu, bu zamanda cennet anlatılacak zaman değil. Allah'ın affı, mağfireti, ins efendim insanları affedeceğiyle ilgili konuları anlatma zamanı değil. İnsanlar çok şımardı. İnsanlara cehennemen atmalıyız komple diyen insanlar. Ey suratlı insanlar! Hızınızı biraz kesin. Durun! Allah'ın hukukuna tecavüz etmeyin. Allah'ın hukukuna tecavüz etmeyin. Allah'ın iradesinin üstünde bir irade arz etmeyin. Allah'ın adına avukatlık yapmayın. Asla yapmayın. Helak olursunuz. Yapmayın. Bu Kur'an ki... Arda arda zikreder. Bu Kur'an ki sevdirir ardından korkutur, ardından vasat yolu tercih eder. Anlatır, anlatır, anlatır bu Kur'an ki azap ile nimeti yan yana koyar, tercihi sana bırakır bu Kur'an ki bu cennet ayetlerini Allahu Teala bize bu Kur'an'la göndermiştir. Bu rahmet, merhamet ayetlerini Allahu Teala bu Kur'an'la bize göndermiştir. Bunları yok saymak, şimdilik görmem görmezlikten gelmek hiç kimsenin haddine değil. Herkes dikkat etsin. Hiç kimsenin haddine değil. Biz cehennem zebanisi değiliz. Allah'ın cehenneminin kapısında bekçi değiliz veya cennetinin kapısında bekçi değiliz. Allah'ım bunu affet, bunu affetme. Bu kötü, bu iyi deme. Hakkımız, hukukumuz yoktur. Bu Allah'ın hukukuna bir tecavüzdür. O yüzden lütfen, lütfen insanları günahlarından dolayı onları çok aşırı derecede alçatmayalım. Onlara Allah'ın azabını hatırlatalım. Ardından da diyelim ki bak Allah'ın azabı var. Allah'ın intikamı var Allah'ın azabı elem vericidir Çetindir İntikamı büyüktür Ama bir tarafta rahmeti büyüktür Allah'ın rahmeti geniştir Allah'ın rahmetinin geniş olması sana günah yapma fırsatı veriyor değil Sen zafiyetinden dolayı hataya düşersen Rahmetin kapılarının ardına kadar açık olduğunu unutma da gel Gel. İşte bu yüzden bu ayetler var. Gelmen için var. Umudunu kesmeten kesmemen için var. Ya nedir bu? yüce Rabbimiz ne diyor? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umutlarınızı kesmeyin diyor. Değerli kardeşlerim. Hamdolsun. Şik koşmamak bizim fıtratımıza uygundur. Şirk koşmamak, şirkleri terk etmekte kolaydır. Yeter ki Allah'ı sev. Yeter ki onun kitabına uy. Onun peygamberinin gö göstermiş olduğu rehberliğe uy. Onun onu rehber olarak kabul et. Kolaydır. Kolaydır. Elin tersiyle atarsın. Annen müşrike olsa, baban müşrik olsa, müşrik bir toplumda yetişmiş olsan bu toplumun mezarlardan yapılı, taşlardan yapılı, canlı insanlardan yapılı putları dahi olsa Allah'ın fiiliyatını devir aldıklarını iddia eden zavallı, gafil, gafil, şeytanın çukurlarına düşmüş insanlar dahi olsa etrafında bu tür insanlar dahi olsa değil mi ki Kur'an elinde? Değil mi ki sen bu ayetleri okuyorsun, manasını anlıyorsun? Değil mi ki bu Kur'an hiç değişmeden bu vakte kadar gelmiş ve kıyamete kadar gidecektir? Değil mi ki sen biliyorsun bu Kur'an koruma altındadır? Değil mi ki sen biliyorsun sünnet, sahih sünnet elimizdedir? Bunları şöyle bir göz attığında bütün bu şirk, şirklerden kurtulmak mümkündür. Mümkündür. Mümkündür, yeter ki sev Safi bir kalp ile gel Allah'a teslim ol Ayetlere teslim ol İnsanları sevmen insanlara olan sevgin Tağutlara olan sevgin Müşriklere olan sevgin Allah'ın sevgisini geçmemiş ise Allah'ı tercih edeceksin Kur'an'ı tercih edeceksin Peygamberimizi tercih edeceksin Ayetleri tevil etmeyeceksin Ayetleri yanlış tevhirlerle tevhül edip de kendi şirkine, kendi batılına bir istidlal getirmeyeceksin. Ey insanlar, bizi dinleyecek olan insanlar, daha sonra bizi dinleyecek olan, duyan insanlar, dikkat edin, dikkat edin. Eğer kalbiniz Allah'a teslim olmuş ise ayetleri duyduğunuzda kalplerinizin titremesi lazım. Tıpkı o müşrikler gibi. Peygamberimizi çadırının etrafına, evin etrafına gelip de Kur'an'ın o müthiş etkileşinden, etki sahasından kendilerini alamayıp Kur'an'ı dinledikten sonra bu bir beşer kelamı olamaz diyen müşrikler kadar bir esalet sizde yok mu? Allah'ı kıskanmıyor musunuz? Ete büründüm falan diye göründüm diyen insanlar bunu deyince Allah'ı savunma ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Kanınıza dokunmuyor mu? Canınıza imanınıza dokunmuyor mu bu iftiralar? İlahlık taslayan insanların ilahlık mücadelesini gördüğünüzde nefret etmiyor musunuz? Yoksa hala onları sevdiğinizden dolayı onları savunma ihtiyacı mı hissediyorsunuz? O sözlerini duymazdan mı geliyorsunuz? Veya tevil ederek yok yok öyle demek istememişti aslında deyip durumu kurtarmak mı istiyorsunuz? Yazıklar olsun eğer böyle bir niyetiniz varsa. Mü'minlik iddiasında bulunup da bu gibi sözlerden nefret etmeyen, bu gibi sözleri duyunca Allah'ın hukukunu savunma, onu kıskanma, onu yüceltme ihtiyacı bütün samimiyetiyle kalbinde hissetmeyen insanlar. Ne kadar da mü'min olduğunuzu iddia etseniz mü'min değilsiniz. Hmm ve hum yahsabuna enhum yasnaun nasıdı ayt kerma efendim ben şimdi Arapçasını karıştırdım yah e, mana olarak söyleyeyim onlar maalesef onlar iyi bir şey yaptığını zannediyorlar iyi bir yolda olduklarını zannediyorlar Kendilerini mümin kabul ediyorlar. Kendilerini Allah'ın en yakın kulları zannediyorlar. Ey bu zanda bulunup da Allah'a iftira edenler. Ey dünyayı kutupların idare ettiğini söyleyenler. Yağmuru felancanın fişmancanın yağdırdığını, şunun bu görevde bulunduğunu, bunun bu görevde bulunduğunuz iddia edip de Allah'ı bertaraf edenler. Onun fiiliyatını, vasfını, esmasını, şanını, yüceliğini, ilahlığını, uluhiyetini, rububiyetini, tevhidini bu şekilde boşa çıkartan gafiller uyanın! Uyanın! Ölüm ilacını içtikten sonra cehenneme gireceğinizi göreceksiniz. Uyanmazsanız Ölüm ilacını içtikten sonra yanıldığınızı fark edeceksiniz. Uyanın! Kafirde düşmeyin. Bu odadaki kardeşlerimi tenzih ederim. Fakat bizi dinleyecek olan kardeşlerimiz var. Bu konuşmalarımız yayınlandığı için dışarıda bizi dinleyecek olan kardeşlerimiz var. O yüzden bunları söylüyorum. Yoksa siz değerli kardeşlerimizi tenzih ederim. Evet. Biraz daha birkaç ayet daha alalım da soru kısmına geçelim inşallahü teala. Evet. Bu cennet ki oradaki insanlar la tesma'u fiha lagiye ya Muhammed sen oraya girdiğinde boş bir söz duymazsın. Ya Muhammed şimdi boş söz duyuyorsun. Etrafında cehennemlik insanlar var. Demek ki kardeşlerin cennetlik insanların vasfı nedir biliyor musunuz? Boş söz konuşmaz. Boş söz konuşmaz. Lagıya. Lak lak yapmaz yani. Boş söz. insanları güldürmek için böyle lakırtı kırtı yapmaz. Cennete girecek olan insanların vasfı budur. Çünkü dünyada neysen cennette de olsun. Orada da boş söz duymayacaksın. Lakırtı, hayatı, lakırtı ile geçen insanların cennette işi yok demek ki. Yok. La tesmon fiha helagıya. Orada Kötü söz duymazsın ya Muhammed. Orada kimse Allah'ın hukukuna tecavüz etmez. Allah'ı inkar etmez. Allah'ın esmasını, sıfatını, fiiliyatını inkar etmez. Orada hiç kimse ilahlık iddiasında bulunmaz. Boş, yanlış, yalan, inkar dolu sözler. Yanlış algılanacak bir söz dahi söylemez. Çünkü oraya o tür insanlar girmiyorlar ki. Oraya giren insanlar... Olgunlaşan insanlar, dünyada Allah'ın razı olduğu insanlar, ellerinden, dillerinden, hayırdan başka bir şey çıkmayan insanlar. O yüzden kandırmayalım kendimizi, değerli kardeşlerim. Kandırmayalım kendimizi. Bakınız, cennetlik insanların vasıfları var burada. Bu vasıflara biz uyuyor muyuz? Uymuyor muyuz? Bunları kontrol edelim ki orada rahat edelim. Fiha ainun cariye. O cennetler ki orada. Akıp duran güzel tertemiz su kaynakları var. Fihir suorum varfua yükseltilmiş divanlar var, serirler var, yataklar var. Evet, Ve akvabın mağduğa oraya buraya içesin diye konulmuş güzel kadehler var, kaplar var. Vone marikumus fufa orada dizilmiş sen yatasın, yaslanasın diye konulmuş senin için kanepeler var, yastıklar var. Dayanman için böyle sırtını dayıp da rahat etmen için koyulan yastıklar var. Minderler var. وَزَرَابِيُّ مَبْتُوْتَ Senin için döşenmiş, güzel, güzel de döşenmiş yer döşekleri var. Bugünkü manada anlamamız için söyleyeyim halı manasında ama Oradaki döşeklerin ne kadar güzel olduğunu buradan kestirmek mümkün değil değerli kardeşlerim. Buraya kadar inşallah e, anlatalım. Gelecek dersimizde Allah neseb ederse sonraki ayetlere bakarız. Allah-u Teala cümleden razı olsun dinlediğiniz için. Sor kısmına geçelim. E, ve biraz daha vaktinizi bu şekilde alalım. Ardından da İzin isteyelim. İnşallah